Muhterem efendim, zikir nedir, nasıl yapılır? Zikir mülahazasını günlük işlerimizin arasına nasıl içirebiliriz? Kur'an-ı Kerim, "Ellezine yazkurun Allah'a kıyamen ve qu'uden ve ala cünubihim. diyor. Bu zikir. "Ve tefakkeruna fi halqi's semawati Zikir, zikir bahsinde de geçtiği gibi Anma demek Allah'ı, yâd etme demek. Cenab-ı Hakk'ı mübarek isimleriyle yâd etme. Sıfat-ı Sübhâniyesiyle yâd etme. Ef'ali ilâyesiyle yâd etme. Yani şu işleri Allah şöyle yapıyor, zikirdir. Bu iş şöyle münasip çereyan ediyor. Bu bir zikirdir yani, bir anmadır. Ama bazen zikirlerin içinde fikir vardır, tefekkür vardır. Bazen de bir yad etme vardır. Bazen insanın içinde bir takdir, bir tevcil hissinden yükselir zikir. Mesela Allah'ın uzunluğunu, azametini temaşu ettiğiniz yerde içinizden allah Ekber demek gelir. Mesela O'nun sonsuz nimetlerinin saanak saanak boşalması karşısında içinizden Elhamdülillah, Elminnetülillah, Eşşüktülillah, Demek gibi Cenab-ı karşı minnet ve şükranlarımızı ifade etme hissi gelir. Mesela Cenab-ı Hakk'ı şerikten, nazirden, zıttan, nitten, tenzih sadedinde veyahut da bazen başkaları kendi işlerini falana filana veya kendilerine isnat etmeleri karşısında. Her şeyin faili Allah'tır. O işine başkalarını karıştırmadan mualladır, müzekkadır o subhandır mülazaları karşısında subhanallah dersiniz. Bunlar biraz hadiselerin sizin içinizde tetiklediği duygularla meydana gelen zikirlerdir. Bazen de gerçekten işte diyelim bir belgeselde veya tekvini emirlere ait böyle harika bazı şeylerde veya enfüste, insan fizyolojisiyle alakalı, insan anatomisiyle alakalı, Ve insan ruhunun insanın fiziki yapısı üzerindeki tasarruflarıyla alakalı baş döndüren tasarruflara baktığınız zaman, o zaman ve subhanallah dersiniz, Allah'ı anarsınız. Ne büyüksün, ahsenul halikinsin demek içinizden gelir. Ahkemül hakiminsin demek gelir içinizden. Adelül adilinsin demek gelir içinizden. Bazen işte bir belanın defrefini gördüğünüz zaman da, yine ve o mülahazayla alakalı bazı şeyler gelir. Hani cevşende bazı şeyleri hatırlayın. Ya faricel hem, ya kâşvel hem gelir aklınıza. Bütün bunların hepsi değişik mülahazalarla insan içinde oluşan zikir duygusunu tetikleme demektir. Ve bunların hepsiyle farklı farklı zikirler meydana gelir. Zikirler böyle farklı sayıklarla farklı olabileceği gibi aynı zamanda o insanın bedeniyle yapılır. Yani bizim namazımız bir zikirdir, orucumuz da bir manada bir zikirdir. Ama aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayettir ve emirleri yerine getiriyoruz ama fakat Allah'ı anıyoruz orada. Yani niyet ediyorsun, Allah'ı anıyorsun. Hep eğiliyor, kalkıyor, hep Allah'ı anıyorsun. Hep zikir oluyor. Oruç Allah için yemiyorsun, Allah için içmiyorsun. Aklına yeme, içme vs. arzular ve iştahlar geldiği zaman ben Allah için orucum diyorsun. Hatta öfkelendiğin, gazaplandığın zaman hadis mülazasına bağlamak istiyorum. İnne sahip diyorsun yani. Tam işte bir adamın tepesine bineceğin bir anda oruç sana bir şeyi hatırlatıyor. Ve ben orucum diyorsun Allah için. Ve hemen elini çekiyorsun ondan. Yani bunlar da bir çeşit zikir. İşte bazı şeylere derinlemesine dalıyor, düşünüyorsun. O da bir zikir. Onun için burada o zikir ayetinin arkasında ve yetefekkerun efik halki sema wativel art ona bağlanıyor, atfediliyor. Belki türü nevi itibariyle o zikirden değil. Yaz kuvun Allah'a kıyamem vakurdan vaala yün oym ve yetefekkerun efik halki sema wativel art diyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman yapıyor muydu? Fakat İbn Abbas'tan, Vayşu Valdemiz'den rivayet edilen bir şeyde gece tercih kalktığında eliyle uykusunu izal etti buyuruyor. Herkeste vardır ya bu bir tabi hali ifade ediyor. Ama o Arapçada karakteristik ifade olarak eliyle uykusunu izal ettiği yüzünden. Sonra innefi فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْعَوْطِ ayet kelimesini okudu ve doldu ve buyurdu ki bu ayet kelimesini okuyup da ağlamamak. Bunun gibi bütün bunların hepsi bir zikirdir. Bu da meselenin bir yani. Yani kavli, fiili, hali zikirler oluyor. Bir diğeri de onun için herhangi bir mahal yok. Yani insan Kur'an-ı Kerim kıyamen dediğine göre demek ki insan ayakta Allah'ı zikredebilir. Kuud'da, Kade'de Allah'ı zikredebilir namaz olduğu gibi. Yan gelip yatarken de yapabilir. Nitekim yatağa geldiğimiz zaman, yattığımız zaman acaba yatmadan evvel mi okunacak? Fakat hadis-i şeriflerden öyle anlaşılıyor ki Elini başın altına koyup sağ tarafı üzerine uzandıktan sonra Allahümme inne essem tuveci ve fevattu emri ve azciyatu zahri ileyk Rahbeten ve rahbeten ileyk La melce ve la mence minke illa ileyk Amentu Allahümme bir kitabı kelledi enzelt ve nebi kelledi erselt işte bir zikir oluyor. Orada sizin başka şeyler söylemenize de hiçbir mani yoktur. Yani orada dünya kadar isterseniz istaze yaparsanız, isterseniz yatıyorsunuz, kalkmayabilirsiniz. وَوَوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّقُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَهْتُمْ بِالنَّارِ O ayet münasebetiyle şerefsüdür olan hadis-i şeriflerde Allah ruhlarını kabzeder onların. Sabah gelince yeniden iade buyur. O ayetin zaten siyakında da o geliyor. E şimdi zaten yatma dualarında da var bu. Yani Allah ruhunuzu alır, sonra Murat buyurduğunu iade eder. Öyle olunca siz orada Cenab-ı Hakk'a tevbede, evbede, inabede bulunursunuz. Bu da bir zikir olur yani yatarken de olur. Onun için Allah'ın azameti, ululuğu üzerimizdeki hakları açısından zikrin zeminini kitabın ve sünnetin genişlettiği ölçüde tutmak lazım. Çünkü çok geniş dairede bize Cenab-ı Hakk'ın lütufları geliyor. Çok geniş dairede ululuğunu duyuyoruz. Çok geniş dairede nimetlerine, masaliyetlerimizi duyuyoruz. Çok geniş dairede Şirkin kalbimize, kafamıza hücumunu görüyoruz ve çok geniş dairede ''Sübhanallah, Sübhanek'' demek geliyor içimizden. Bu açıdan Allah'ın ululuğu, azameti genişliğinde, büyüklüğünde elden geldiğince o alanı da geniş tutmak lazım. O alanı geniş tuttuğunuza göre, işte yolda yürürken, banda binerken, arabaya binerken, direksiyon tutarken, mütemadiyen Allah'ı zikretmek mutlaka insan bir şeylerde konuşabilir. Konuştuğu şeylerde de hep sözü evirip çevirip ona getirmek, bu da bir manada zikir olur. Hususiyle, irade ile halledilmesi icap eden yerlerde, yani biraz insan kendini zorladığı yerde meseleyi getirip ona bağlama zannediyorum daha sevap olur. Yani birileri insanları lavabal hani yedinci sözde dediği gibi, gel işte şu güzel resimlere bakalım, şu oyunları oynayalım falan der diyor. 50 türlü dalavere ile onu uzaklaştırmak ister. İşte insan, değişik dalaverelerle lehvû lehibe çağrıldığı bir yerde iradesinin hakkını vererek orada zirek durursa bir insan, durduğu yerde doğru durur. Hayır, Allah'a analım derse bir yönüyle. İsterseniz bir iç isyanla, iç başkaldırma da diyebilirsiniz. lehvû lehibe bir iç başkaldırma diyebilirsiniz orada yönelme bu iradidir, bu diğerlerinden daha güçlü, daha makbuldür. Evet, burada istidradi bir şey arz edin. Zikir, fikir, ibadet, Cenab-ı Hakk'a karşı bütün mükellefiyetlerimizde insan değişik manalar ve engeller karşısında zorlanarak bir şeyi hakkıyla yerine getirmesi, hakkıyla eda etmesi normal zamanlarda, Düz ibadet diyeceğimiz, düz zikir diyeceğimiz, düz fikir diyeceğimiz şeylerle mukayese edildiğinde on kat belki yüz kat daha faziletlidir. Yani bir yönüyle cismaniyetiniz bedeniniz sizi bir şeye çağırıyor. Yemeye içmeye çağırıyor. Orada iradenin hakkını vererek ondan daha önemli bir şeye yönelme bu çok önemlidir. yani. Mesela diyelim ki havai nefsiniz, ve şehavani duygularını sizi bir şeye çağırıyor. Orada iradenin hakkını vererek ona karşı koyma. Değişik duygular sürekli sizde böyle bir kısım dürtülerle sizi bir yere gitmek istiyor. Orada iradenin hakkını vermek bazen sizin yüzlerce erikât namaz kılmanızdan daha fazla size bir kazanç verir. Cenab-ı Hak hiç kimseye zulmetmemiştir. Yani bazı kimselere bazı istidatlar verilmiş, bazı kabiliyetler vermiştir. Bazıları böyle insan aleyhinde dezavantaj gibi görülür. Fakat hadizatında onlara tereddüt eden varidat da daha çoktur. Yani bir noktada sizin fenalıklara eğiliminizi esas teşkil edebilecek duygularınız varsa içinizde, sizi fenalıklara zorluyorsa ve siz her şeye rağmen orada dimdik durabiliyorsanız, onlar karşısına sarsınlıyorsanız, Böyle yumuşak bir yönüyle, öyle de böyle de eğilebilecek insanlardan daha hızlı terakki edersiniz. Burada yeni istidrat içinde başka bir istidrat arz edeyim. Ne var ki böyle bir terakkinin her zaman semeresini dünyada görmek müyesser olmayabilir. Beye Allah, en büyük ikram-i ilahi, ikramını hissettirmemek. Fehvasınca onlara ikramlarını, insanlar hissettirmez. Ahirette verir, sürpriz yapar. Orada ma'la-i nurat, vela-üzün-semedt. Alahtarı, ala beşerle, onların gözlerini aydın eder, onlara tam bir müjde verir. Bu açıdan yani bütün bunların hepsini nazarı itibara alarak, yani zikrin zor yapıldığı, fikrin zor yapıldığı, Allah'ın zor yapıldığı yerde, irade yamuklaştırılmak, yumuklaştırılmak istendiği yerlerde, cismaniyet insanı başka taraflara çektiği yerlerde, oralarda dimdik durup hep Allah demek çok önemlidir. Daha çok sevabı kazanır. Laviyat ve lehviyata açık yerlerde, lavuballiye açık yerlerde insan, oraları Cenab-ı Hakk'ı zikirle ve fikirle süsleme, nurlandırma meselesi çok önemlidir. Yoksa mesela mescitte, haşa bazı yerler çok önemlidir. Kabe, Arafat, Müzdelife, Mina önemlidir. Buralarda ibadetler katlanır. Onun için oralarda insana da çok şeytan musallattır. Başka şeylerle meşgul eder. O ibadetini katlamasın diye. Fakat bir de umumi objektif vardır. Herkes hacca gidemez. Arafata çıkamaz. Müzdelife bilemez. Mina göremez. Herkes için objektif olan bir şey vardır. O da insanın kendisi için böyle cismaniyet ve nefsi itibariyle olumsuzluğa çekildiği yerde orada iradesinin hakkını verip iyi şeyler yapması. Karanlık zeminleri, karanlık atmosferleri Ciddi tavrıyla nurlandırması her yeri bir yönüyle onun için arafat haline getirir. Her yeri Kabe'nin metafa haline getirir. Tehlikeli noktalarda hadis-i şeriften yürüyebilirsiniz buna. Tehlike anında hüdutta nöbet tutan bir insanın bir saatlik nöbeti bir sene ibadet hükmüne geçer. Bir dakika şehitlik ve çeken bir insan en büyük veli olur birdenbire. Ne kadar il keddü Türkçeseül mali Arabata sözü. Meşakkat miktarı mali tahsil edilir. Maddi manevi her türlü muvaffakiyet çok eski yıllarda denmiş bir sözdü. Maddi manevi mahrumiyetlerin arkasında meknidir. Ne kadar mahrumiyete katlanır, ne kadar kendinizi sıkar, ne kadar zorlanırsanız. Ha ben kendimi sıkayım da daha çok sevap kazanayım değil yani sıkıldığınız zaman orada yerinizde durmak, Cenab-ı Hakk'ın rızası arzusuyla kıvamı koruma mevzu, normal düz zamanlarda, rahat zamanlarda düz yollarda yürürken yaptığınız şeylerin kat kat üstünde fazilete, meziyete mazhar olursunuz. İşte zikri de böyle ayakta oturarak yatarak, değişik keyfiyetleriyle ve değişik dalga boyundaki halleriyle umumi görüp Cenab-ı Hakk'ın bize karşı olan nimetleri, teveccühleri, tecellileri, nazarları hiç olmazsa ona mukabil olsun diye çok geniş alanlı zikirle mukabelede bulunma. Geniş alanlı nimetlere, masariyete göre geniş alanlı zikirde bulunma. Yani gözüne de zikrettirme, burnuna da zikrettirme, kulağına da zikrettirme, ağzına da zikrettirme, eline de zikrettirme, hatta tavrıyla da zikrettirme. Nitekim izâ rûiye Allah diyor. Hakiki mümin görüldüğünde Allah anılır. Herkes nitekim kânebi'yi gördüklerinde subhanallah diyorlardı. Allahu ekber diyorlardı. Önemlidir. İnsanların iftar tablosunu görüp de yüreklerin ürpermemesi mümkün değildi. Çünkü inanmış bir insan imajı vardı hep. Bakınca mutlaka Allah hatırlanıyordu çehresinde. Bunun gibi demek ki bazen tavır, davranış, imaj, onlar da vesile-i oluyor. Öyleyse o insan tavırlarıyla, davranışlarıyla, haliyle, duruşuyla bile bir yönüyle bir zakir oluyor o. zakir sakin ve samit diyebilirsiniz. zakir samit diyebilirsiniz ona da. Böyle şumullü, geniş alanlı zikirle cenab Hakk'a mukabelede bulunma küçük bir şeyle örnek olsun diye açacağım. Mesela diyelim banda biniyorsunuz. Yaşar Hoca bana bir şey demişti. Banda binince Kur'an koyuyorum ben oraya. Ben hafızım. Ezbere de okuyabilirim. Zannediyorum. Fakat oraya karşıma bir şey okumak için koyduğumda hareket olduğundan dolayı midem bulanıyor. Evet o hoca nasıl yapıyor onu bilemiyorum. Ama ben ezberimden okumaya çalışıyorum. Niye yani boş geçtim orada yarım saat 40 dakika. Burada siz işte yarım saatlik, 40 dakikalık bir günlük hizminizi, belki bütünlüğü, belki yarısını okuyabilirsiniz. Bunun gibi, arabaya bindiniz şimdi, direksiyonda oturuyorsunuz. Ya açarsınız, benzer bir şey dinlersiniz, Kur'an dinler onu takip edersiniz. Ya bir ilahi dinler, ilahinin içinden ona kendinize göre yürüme yolları bulursunuz, yürürsünüz orada. Kalbinizi işlettirirsiniz. Kalbi işlettirme, ruhu söylettirme, nefsin burnuna kırma, Şeytanın ağzının payını verme diyebilirsiniz. Dört tane şey oluyormuş burada. Yanınızda birisi olursa haline hatırını sorabilirsiniz. Ama siz orada bir şey okuyabilirsiniz çok rahatlıkla. Bunu ille de yol emniyeti mülazasına bağlamak doğru değil. Orada bile bir nefsanilik var. Esasen bakın bir şeye binerken yani Allah'ın bir nimeti Şimdi eşeğe binerken, ata binerken, katıra binerken bunu okuyorsun. E taksiye binerken mümkünse bu duayı katlamak lazım. Çünkü da Allah'ın bir nimeti. Seni tesbih takdis ederiz. Bu Mercedes'i, bu Volkswagen'i, bu bilmem neyi, işte, Renault'u bize harkıldan Allah'ım demek yani biliyorsun üzerine. İşte Allah'ın bu nimetine, masariyetine orada sen değişik şeyler okuyarak genabı hakki değişik ad ve unvanlarla yad ederek bir zikre çevirebilirsin. Bu meselenin bir yanım. Örnek olsun diye arz ediyorum. Bir diğer yanı da sizinle beraber olan insanlara da aynı zamanda burada yapmaları gerekli olan şeyi telkin etmiş olursunuz. Sessizce telkin etmiş olursunuz. Örneği Hazreti Üstat diyor ki ben bazen evradımı geçen hani bazı arkadaşlarımız bir arkadaşımız arabada ben sesli okuyayım diye araba istemiştik. En dokunaklı ses hangi sestir? Şimdi siz Zeki sesi diyeceksiniz bana. İnsanın kendi sesidir. Sesini yükselteceksin gece hiç kimsenin olmadığı bir yerde. Onu elinden geldiğince namenin en yanıklarıyla dilendireceksin orada. Rabbimizi iade edeceksin, başını yere koyacaksın. Sana dokunacak yani. Kalbinden yükselecek. Yine bu defa tebahhur eden denizler gibi buharlaşacak çiğ noktasını ulaşacak oradan dönecek yeniden teveccühler haline senin kalbine akacak. Şimdi öyle bir yerde sesli okuyacaksın. Ben de diyor evradı eskârımı sesli okuyordum. Aklıma geldi ki acaba böyle başkaları duyunca içine diye girer mi? Sonra hatırladım Gazal Hazretleri diyor ki diyor usta bir yerde fikriniz işte başkalarını uyaracak, başkalarına da bir örnek teşkil edecek, sonra da açı okumak daha iyidir, diyor. Şimdi arabanın içinde veya bir yolda yürürken veya geziyorsunuz burada, yanınıza aldığınız insanla, siz bu mevzuda bir öncülük yaparsanız, yanınızdaki kimselere de aynı şeyleri söyletmiş olursunuz. Ne biliyorsunuz belki? Üzerine basıp geçtiğiniz otlar, basıp geçtiğiniz yapraklar, altında yürüdüğünüz ağaçlar, onlar da sizin fikr zikrinizle ihtisaza gelmediklerini. Ne biliyorsunuz vasıtanın ihtisaza gelmediğini? Ben bir yönüyle saflama verin onu. Ben o canlı hayvanların canlı olduğuna zaten bir ruh taşıdıkları hayvani ruhu inanıyorum. Bu arabalar, taksiler, otobüsler, kamyonlar bunların da kendilerine göre Allah tarafından mühekkel kılmış bir ruhları olduğuna inanıyorum ben. Allah hiçbir şeyi boş bırakmaz. Nezaret eden birileri vardır. Neden onu ihtizaza getirmeyecek, neden coşturmayacak, neden şahlandırmayacaksınız? Bütün bunların içinde size dönen bir nefi olabilir. Bence o nef düşünülmemeli. Bizim böyle yapmamız onun hakkıdır. Bizim içinde bir vecibedir. Ama bu arada şu da olur. Siz böyle zikri fikirle yola çıkarsanız Allah sizi yolda bırakmaz. Kazav belayı def eder Cenab-ı Hak. Emniyetle gidersiniz, emniyetle dönersiniz. Ama buna bağlayarak yapmamak lazım onu. Bu ona terettüp edebilecek Cenab-ı Hakk'ın lutfunun bir çeşit tecellisi olur. Şimdi işte böyle geniş alanlı bir zikir her yerde yapma. Bence onu ille şöyle olacak böyle olacak daraltmamalı. Ha daraltılacak bir yer vardır. Hadi şerifler ifade buyurduğu için. Helaya girerken, Euzubillahimine'l-hubsi ve'l-hava istiyoruz. Orada zikretmiyoruz, fakat orada da temiz mülazalarda bulunmanıza mani değil yani bu. Yani yine gönlünüzü temiz tutun, yine içinizde derin derin istekleriniz olsun. Çünkü söylediğiniz şeyler melekler girip yazıyorlar, onlara eziyet edip oraya sokma lüzum yok. Ama temiz mülazalar nerede olursa olsun, kalbinizde belirince sahibi bilir yani. Haşa, sahibi o türlü yerlere girmeden münezzehtir, mukaddestir, müberrahdır yani. Hamama girerken, orada adımınızı atarken okuyacağınızı okursunuz. Oralar çok defa kirden hali olmadığından, müleves olduğundan dolayı oralarda Namı ı celili ilahi, nam-ı celili Muhammed'i yad edilmemeli. Bunun gibi diğer pis, müleves yerlerle buna kıyas edebilirsiniz. Keza, bir haram şeyi tenavül ederken, bir haram iş işlerken, mesela kati haram olduğu bilinen bir oyunu oynarken, mesela Allah haram yudumlarken oluyor ya günümüzde, belki bunlarda kafir olma ihtimali bile vardır. Haram olması şüpheli olan şeylerde de yine başlarken, sikretmemek kanaat-i zannem daha uygundur. Bir hoca efendi mahsuru yok demiş de, fakat bana göre Mahsur var gibi yani. Haram olma ihtimali olan, şüpheli olan şeyler karşısında da. Buralardaki de zikir alanı daraltma mı sayılır? Yoksa buralar zikir alanı değildir. Allah muaf tutmuştur orada. Belki orada anmama anmadır yani. Yine onu andığımdan dolayı ben namı ı celilini burada söylememek için anmadım. Anmama anmadır orada. Bu da farklı bir şey oluyor yani. Orada negatif pozitif oluyor. Evet, zikre bu manada bakmak lazım. Biraz uzattın mı? Sağlam bir niyetle, günlük işlerde zikir çerçevesine girebiliyor Evet. Şimdi zikir çerçevesine girmese bile ibadeti taht çerçevesine girebilir, ibadeti taht çerçevesinde müdahale edilebilir. Bunlar ille de yani ibadet türünden olan şeyler olması şart değildir. Yani insan. Allah için çalışayım mesela dedi. Neden Allah için çalışayım? Helal kazanayım ben. Kendim helal yiyeyim. Çoluk çocuğuma da helal yedireyim ben burada. Çalışmanın bir sağlıklı, sağlığa vesile olma yanı da vardır benim. Çalışayım, Allah'ın bana ihsan ettiği sağlığımı koruyayım. Madem bu bir ganimet sayılmış, yani ''İrtenim Hamsen kabla kamsin'' hadis-i şerifinde ifade edildiği gibi hastalıktan evvel sağlığı, ganimet bilinmesi lazım. Demek ki Allah'ın bize bir ganimeti bu, vermiş. Öyleyse benim onun kadrini bilmem lazım. İşte onun için ben hareket etmem lazım. Hayatımı sürekli böyle canlılıkla, notalarda, 8. nota hatırlayın. Orada, harekette zevk vardır, lezzet vardır. Atıl insanlar hayatlarından şikayet ederler arıdan, karıncadan, insana kadar değişik şeylerde müsallak ediyor Hazreti Üstad. Şimdi bu mülazalar içinde insan günlük aktivitelerini yerine getirirse evleviyetle yani bunlar da ibadet taat kategorisi içinde müteale edilir. Yani işte helal kazanma mülazası, Allah'ın verdiği sağlığı korunma mülazası, çoluk çocuğuna helal yedirme mülazası, ele bakmama, tesevülde bulunmama, dilenciliğe düşmeme mülazası ile yapması bütün bunlar da hep dinin kurallarına saygı nazara alındığından dolayı bunlar hepsi ibadet olur. Zaten bunların biraz daha ötesinde diyebileceğimiz adat-ı nebevi vardır. Hazreti Üstad'ı ifade ediyor. Adat-ı nebevi ibadet mülazasıyla yerine getirilince ibadet olur diyor. Yani mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yerdi, şöyle yerdi, şöyle içerdi, sağ elini kullanırdı, lokmayı şöyle tutardı, kaşığı şöyle ederdi, dişlerini şöyle misvaklardı, girerken ihtiyaç yerine şu ayağını önce atardı, çıkarken şu ayağını atardı filan. Efendim işte abdeste şöyle yapardı, şu duaları okurdu, abdesti bitirdikten sonra şöyle derdi. Ne kadar böyle adetine bey varsa hele bunlar böyle ibadet türü, ibadet kategorisi içinde müteala edilebilecek şeylerden ise evleviyetli ibadet sayılır. Yatma adeti, Yeme içme âdeti, âdeti nebevi. Bunlara, ona ittiva mülazasıyla insan uyup arkasından gittiği sürece bu adetlerini de Allah'ın izniyle ibadete çevirir. Dolayısıyla her ibadet madem bir zikirdir, orada da sen bir şey anıyorsun yani. Bazen Efendimiz'i anıyorsun. Efendimiz'i anma, yine Hz. Üstad'ın dediği gibi lemalarda o mesele Allah'ı anmaya dayanır neticede. Efendimiz'i niye anacaksınız? Çünkü o Allah'ın elçisidir. Hani bir tanesi dediydi bir densiz bir adam, postacı haşa ve kerla. Postacı değil, hayır elçisidir o. Bak elçi nedir? Hem de Efendimiz'i anarken o büyük elçi de değil, en büyük elçi. Gelen bütün elçiler büyük elçidir. O en büyük elçidir. Bir elçi bir ülkede esas kim tarafından gönderilmişse onu temsil eder. Büyükelçiler kendi ülkelerinin cumhurbaşkanlarını temsil ederler. Deis alem, Malik alem, halika alem, o zatı bu dünya memleketine bir elçi olarak göndermiş mi göndermemiş mi? Kimin halifesi? Halife değil mi? Kimi temsil ediyor? Onu temsil ediyor. Ona bir hakaret kime raci olur? Ona bir tazim kime raci olur? Ona sevgi alaka kime raci olur? Onu sayma kime raci olur? İşte bu zaviyeden bakmak lazım. Üstadın sabahki beyanındaki, sözdeki temel espri de buna dayanmaktadır. Bu açıdan Efendimiz'i anma, Allah'ı anma demektir. Onun bir sünnetini, bir adetini hatırlama, Allah'ı hatırlama demektir. Öyle bereketli yani, öyle döne döne, böyle döndüre döndüre değerlendirilebilecek bir şey, Allah öyle değerlendirmeye muvaffakız.